Hümeze suresi. Bu sure Mekke döneminde inmiştir. Dokuz ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِلُوا لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُّمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَةٍ o malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır. <gülüyor> Hayır, Andolsun ki o hutameye atılacaktır. <gülüyor> Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin? Nârullâhil mûqadeh o Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir in aleyhim muade Fimediinmmeddede onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır